rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Havle <gülüyor> bint Sa'lebe radıyallahu anha Dünya tüm genişliğine rağmen ona dar geliyordu. Öyle bunalmış, öyle daralmıştı ki sanki dünyanın yükü onun üstüne binmişti. Acısını, kederini gözyaşlarına katıyor ve bu derdin çaresini nasıl bulacağını düşünüyordu. Ne sıkıntılardan ne badirilerden geçmiş bugünlere gelmişti. Onun Medine'ye gelişiyle tüm hayatı bir anda değişmişti. Tüm Medine'yi nuruyla aydınlatan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği İslam dinini kabul etmiş, kavminin saçma ve boş inancını reddetmişti. Onun tebliğ ettiği dinin yüceliği karşısında başka ne yapabilirdi ki? Hemen gitti, Allah Resulüne beat etti. O günden sonra, havlenin hayatı temelden değişti ve iman ile yeni bir anlam kazandı. Havle, Yeni inancına büyük bir sadakatle bağlıydı. Her amelinin İslam'a uygun olması hususunda azami dikkat ve itina gösteriyordu. Yıllar geçtikçe havlenin dininde gösterdiği samimiyet ve bağlılık daha da arttı. Allah'a ve Resulüne yakın olmak ve onların rızalarını kazanmak onun en büyük arzusuydu. Bu isteğini gerçekleştirmek için de büyük gayret gösteriyor, İbadetine ve taatine büyük önem veriyordu. Onu derin üzüntüye ve sıkıntıya gark eden, kocası Evs İbni Samit ile aralarında geçen o meşum hadiseydi. Evs artık yaşlanmış, aksi ve geçimsiz biri olmuştu. O gün yine tüm huysuzluğu üzerindeydi. Öfkesinden ne dediğini, ne yaptığını bilmez bir haldeydi. Adeta aklı başından gitmiş bir halde söylememesi gereken sözler döküldü ağzından. ''Sen bana anamın sırtı gibi ol.'' dedi ve daha sonra evden çıkıp gitti. Evs İbni Samit'in karısı Havle'ye söylediği sözler ağır sözlerdi. O günkü Arap toplumunda bu sözler evlilik hayatını bitiriyordu. Bir adam karısından ayrılmak istediğinde onun mahrem bir uzvunu annesinin ya da bacısının mahrem bir uzvuna benzetir ve böylece zihar yapmış olurdu. Zihar yapılmış kadın, Kocasından boşanmış sayılmıyordu fakat kocasıyla evlilik hayatları bitiyordu. Bu şu anlama geliyordu. Kadın ne kocasından boşanmış sayılıp yeni bir evlilik yapabiliyor ne de onunla evli kalıp evlilik hayatına devam edebiliyordu. Bu bir anlamda kocanın karısına verdiği cezaydı ve kadını esarete ve yalnızlığa mahkum ediyordu. Gençliklerini, hayatlarını birlikte geçirmiş iki insan ahir ömürlerinde, başlarına gelen bu hadiseyle sarsıldılar. Evs bir süre sonra çok pişman oldu ve eve döndü. Karısıyla birlikte olmak istedi ancak dini hassasiyetleri çok yüksek olan Havle onun bu isteğini geri çevirdi. Hayır, sen çok büyük bir laf ettin. Sonu nereye varacak bilemiyorum. Sen Resulullah'a git ve yaptığın işten sor. Allah Resulü aramızda hüküm verinceye kadar bana yaklaşamazsın dedi. Bu meselenin çözümü için Evs'in yani kocasının Resulullah'a gitmesini istedi. Ancak Evs yaptığı işten pişman olmuş ve Resulullah'a gidecek yüzü kalmamıştı. Havle'ye ben bunu Resulullah'tan sormaya utanırım. Git bunu Allah Resulüne sen danış dedi. İslam dini cahiliye devrinden kalan pek çok kötü adeti ve geleneği ortadan kaldırmıştı insan onuruna ve haysiyetine dokunan her türlü geleneğin karşısındaydı. Cahiliye devrinde en çok aşağılanan ve hakarete maruz kalan kadınlardı. Onların hakları ve hayatları erkeklerin iki dudağı arasından çıkacak sözlere bağlıydı. Hele kız çocuğu sahibi olmak onlar için bir utanç sebebiydi. Kadınların maruz kaldıkları kötülüklerden dolayı kimse kız çocuğu sahibi dahi olmak istemiyordu. Erkekler İstedikleri kadar kadını nikahlayabiliyor, istedikleri zamanda boşayabiliyorlardı. Ya da kadınları cezalandırmak için zıhar yaparak ne evli ne de boşanmış bir şekilde ortada bırakabiliyorlardı. Ancak Fahri Kainat Efendimizin peygamber olarak gönderilmesiyle kadınlar da erkeklerin sahip olduğu haklara sahip oldular. Çünkü İslam onları erkek kadın olarak değil insan olarak görüyordu. Kadınlar da Allah karşısında eşit şekilde sorumluydular. Resulullah erkeklerden biat aldığı gibi kadınlardan da biat almıştı. İslam davasını Hazreti Peygamber'in önderliğinde kadınlar ve erkekler birlikte omuzladılar. İslam'ı ilk kabul eden ve iman eden de yine bir kadın. Hazreti Peygamber'in sevgili eşi Hazreti Hatice Hatice'ydi. Kadınlar her türlü zorluğa ve sıkıntıya karşı İslam dinini yüceltmek için canlarıyla, başlarıyla mücadele ettiler. Mescitten, muharebe meydanlarından, hicretten ibadete hayatın her alanında varlardı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara daha önce hiç kimsenin vermediği değeri verdi. Kadınlar onun zamanında söz sahibi oldular. Çekilmeden Hz. Peygamberin yanına gittiler ve onunla her türlü soru ve sorunlarını paylaştılar. Havle binti salebe, içinde bulunduğu çıkmazdan onları ancak Resulullah'ın çıkaracağını biliyordu. Cahiliye devrinden kalan ve kadınları eşarete mahkum eden böyle bir adetin İslam'da yeri olmamalıydı. Ancak bu konuda hükmü verecek olan Resulullah'tı. Hemen danışmak için ona gitti. Hane-i e girdiğinde Hz. Ayşe validemizi buldu. İzin alarak Hz. Peygamber'in huzuruna girdi ve halini ona arz etti. Ya Resulallah. bildiğiniz gibi kocam Evs, çocuklarımın babası, amcamın oğlu, aşırı yaşlılıktan dolayı biraz geçimsiz ve dengesiz bir halde çok ağır bir kelime konuştu bana. Sen bana anamın sırtı gibisin dedi. Talaktan söz açmadı ama bu şekilde söyledi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bir şey söylemedi. Bu konuda Cenab-ı Hak'tan kendisine bir haber gelmesini bekledi. Havle, Hazreti Ayşe'nin yanında devamlı dua ve tazarruh halindeydi. ''Ya Rabbi, halimi Sen biliyorsun. Bize bir kurtuluş yolu lütfeyle.'' diyerek beklemeye başladı. Hazreti Ayşe annemiz radiyallahu anha, Havle radiyallahu anha'nın bu durumuna çok üzüldü. Onun acısını paylaşmak üzere birlikte gözyaşı döküp dua ettiler. Hüzün her taraflarını kaplamışken birden, Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin halinin değiştiğine şahit oldular. İki cihan güneşe Efendimizin yüzünde vahiy sırasında görülen alametler görülmeye başlandı. Hazreti Ayşe radiyallahu anha bu hali görünce, ''Ya Havle, Allah bilir ya vahiy geliyor muhakkak. O da olsa olsa senin hakkında olabilir.'' diyerek onu teselli etmeye çalıştı. Havle duaya devam ediyor ve ''Ey Allah'ım, hayırlı olanı lütfet.'' Zira ben peygamberinden ancak hayır istedim diye gözyaşı akıtıyordu. Bir müddet sonra iki cihan güneşi efendimiz kendisine geldi. Vahiy hali geçmişti. Etrafına nur saçan tebessümleriyle gülümsemeye başladı ve Ya havle! Allah senin ve onun hakkında ayet indirdi buyurdu. Nazil olan ayeti kerimeleri okudu. Kalplerdeki hüzün sürura dönmüştü. Sıkıntılı,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 Aşkı ve gönlünden yaptığı dua ve mücadelesi Rabbi tarafından kabul görmüştü. Hiçbir faniye nasip olmayan bir karşılıkla karşılık vermişti Cenabı Hak ona. O derdini, halini, üzüntüsünü Rabbine arz etmiş ve Rabbi en güzel karşılığı vermişti. Cahiliyenin kadınlar aleyhine olan bir adeti daha yerle bir olmuştu. Üstelik böyle bir söz söyleyen kimselere fakirler lehine olmak üzere ceza koymuştu Cenabı Hak. Böyle bir günahı işleyen kimse ancak bunları yerine getirirse affedilebilecekti. Allah Resulü Havle'ye bu ayetleri okuduktan sonra neler yapmaları gerektiğini söyledi. Koca'n evse söyle de bir köle azat etsin buyurdu. Havle: Hangi köleyi ya Resulallah? Allah'a yemin ederim ki onun azat edecek bir şeyi yok dedi. Fahri kainat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman peşi peşine iki ay oruç tutsun buyurdu. Havle, vallahi o çok yaşlıdır, buna da gücü yetmez dedi. Efendimiz, o halde altmış yoksulu doyursun buyurdu. Havle, ya Resulallah, onda bu imkan da yok dedi. Bunun üzerine rahmet peygamberi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biz sana bir ağacın verdiği kadar bir sepet hurma vereceğiz buyurdu. Havle binti salebe de, ben de o kadar hurma ilave edeceğim ve dağıtacağım dedi. Efendimiz, Havle'nin bu sözünden memnun oldu ve, git ona ver, dağıtsın. Kocanın iyiliği için çalış buyurdu. Allah ve Rasulüne duyulan iman ve aşkının neticesiydi İmanın, samimiyetin ve muhabbetin karşılığıydı Yüce Allah onun mücadelesini ve bu mücadelenin katındaki değerini ayetler indirerek mükafatlandırmıştı. Havle binti Salebe'nin şahsında tüm kadınlara verilmişti bu mükafat. Kur'an'ın şahadetiyle tescillenmiş olan mücadelesi sebebiyle Havle her zaman hürmet gördü. Yaşadığı müddetçe kimse ona saygıda kusur etmedi. Hz. Ömer radıyallahu an halifeliği döneminde Havle ile karşılaştı. Yanında Asabikiramdan ı Kiram'dan Abdülkays kabilesinin reisi Carut İbni Mualla vardı. Kendisine selam veren Hazreti Ömer'e şöyle nasihatte bulundu. Biz seni bir hayli zaman Ömercik diyebilirdik. Sonra büyüdün, delikanlı Ömer oldun. Daha sonra da sana müminlerin emiri Ömer dedik. Allah'tan kork ve insanların işleriyle ilgili. Zira Allah'ın azabından korkan kimseye uzaklar yakın olur. Ölümden korkan, fırsatı kaçırmaktan da korkar. Bu sözlerden hayli etkilenen Hazreti Ömer'in gözlerinden yaşlar boşandı. Arkadaşı Carut, halifeye rahat bir şekilde hitap ederek, onu üzen bu kadına daha fazla sabredemedi. Öfkeyle ona şöyle dedi. Be kadın, müminlerin emirini rahatsız ettin, yolda beklettin diye çıkıştı. Hazreti Ömer radıyallahu anh ise arkadaşına, o hanımın nasihatlerinden memnun olduğunu bildirdi. Ona şöyle dedi. Bırak onu, istediğini söylesin. Sen bu kadının kim olduğunu biliyor musun dedi. Carut da, hayır tanımıyorum dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu an, arkadaşı Caruda, o hanımı şöyle tanıttı. Bu hanım şikayetini Allah Teala'nın arş-ı aladan duyup değer verdiği havledir. Vallahi beni geceye kadar burada tutmak istese, namazdan başka hiçbir şey için kendisini bırakıp gitmezdim. Namazımı kılıp gelir, yine onu dinlerdim, dedi. Salatü selam, alemlerin efendisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine ve ona tabi olan, her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe kiramın üzerine olsun.